Kardeşlerim, muazzez müminler, kendimize hakim olmak, başkalarına, insanlığa sahip olabilmek için oruç tutuyoruz. Oruç tutarken her imsak vaktinde nefsimize, ey nefsim diyoruz, sana da, yeryüzüne de, bütün insanlığa sahip olan Allah Azze ve Celle var. Sen O'nun kulusun. Onun talimatlarına göre hareket etmek zorundasın. Kardeşlerim, insanların arzuları, istekleri, hevaları var. Kalkar birisi meşru dairede. Şu kadar kilometrelik yolu kat eder, yemeğe gider. Devleti i Aliye zamanında kahvehaneler vardı. Orada dersten işten çıkanlar giderler, istirahat ederlerdi, kahve içerlerdi. Şimdi tekrar oraları canlandırdılar fakat mahremiyeti ayaklar altına almak için bunu yaptılar. Ya da birisi kalkar bir kahvehaneye gider, çayhaneye gider. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا İmkan dairesinde haddi aşmadan, israf etmeden yemek yemeye de gidebilir insanlar. Eğer orada mahremiyet ihlal edilmiyorsa kahvehaneye de gider. Yani orada sadece kahve varsa kahve içiliyorsa Oralarda oturabilirler Veya insanların arzuları Evlenmeyi ister aile kurarlar Fakat şimdi Ramazan-ı Şerife Müslümanlar girdiler El-imsâkü anil ekri ve şûrbi vel cimâ Yemek yemek imsaktan iftara kadar yasak Çay kahve içmek yasak Kişinin helaliyle eşiyle beraber olması yasak Oruçlu olduğunuz her an her zaman her saniyesi diyor ki Sen her ne kadar o yemekleri kazanmış olsan da O su senin paranla bu eve girmiş olsa da işte senin ve yeryüzünün hakiki sahibi maliki olan Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle sana diyor ki Sen sahip değilsin ''Sen yoldan karşıya geçen bir yolcu gibisin. Bugün bunlar sana emanet. İşte bak yiyemiyorsun, içemiyorsun, eşinle beraber olamıyorsun. Ramazan gününde bu terbiyeyi alan, nefsine bu hakikatleri öğreten birisi, Ramazan-ı Şerif'ten sonra başkasının yemeğini alabilir mi? Suyunu içebilir mi? Başkasının eşine, kızına, helaline bakabilir mi?'' Neden oruç tutuyoruz? Allah Azze ve Celle Ramazan-ı Şerif'te sana, bana, bütün ruhlara, bütün insanlığa bu hakikatleri öğretiyor. Gel buraya diyor gel. Sana kulluğu, kulluğun hakikatlerini yeniden öğreteyim. Her Ramazan-ı Şerife insanlar onun için girerler. Meşru dairede helal olanları Ramazan ayında alamıyorsunuz, yiyemiyorsunuz. Çünkü bütün bunların sahibi olan Allah Azze ve Celle hayır dedi. Kardeşlerim, Müslümanlar yemeyecekler, içmeyecekler ama bir de bunun ötesine gidecekler, daha ileriye gidecekler. Havas olanların, Allah'ın haz kadrosunda olanların orucu var. Onlar yalan konuşmazlar Ramazan ayında ve sonra söz verirler Ya Rabbi bundan sonra. Hiçbir zamanda konuşmamaya dair söz veriyorum Eğer bir yerde gıybet varsa gıybet meclisinde oturmazlar Bütün azaları bütün hasseleriyle oruç tutarlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mellem yeda'a kavle zûri vel amele bihi feleyse lillâhi fi en yeda'a ta'amehu ve Eğer birisi Oruç tutuyor ama yalan konuşmaya devam ediyor Yalanla işlerini görmeye devam ediyorsa Bilsin ki Allah Azze ve Celle'nin Onun aç kalmasına, yemek yememesine, su içmemesine ihtiyacı yok Yani Rabbim diyor ki ben sizden orucu Bütün hasselerinizle, uzuvlarınızla tuttuğunuz halde istiyorum Kardeşlerim, orucu değişmek için tutuyoruz Allah'a, Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi kul olabilmek için tutuyoruz. Şurada iki tane adam düşünün. Bu oruç tutuyor, bu tutmuyor. Oruç tutan adam, eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın tarif ettiği gibi, öğrencilerin ifade ettiği gibi oruç tutarsa, o yalan konuşmayacak, başkasının malına elini uzatmayacak, sokakta başkasının kızı açılmış halde dolaşsa da bu cahil bilmiyor başını çevirip ona bakmayacak, gözlerine, bütün uzuvlarına sahip olacak. Fakat, şurada bir adam var, eğer o da oruç tutmuyorsa, onun halinde haram göreceksiniz, yalan göreceksiniz, gıybet göreceksiniz. Oruç insanı değiştirdiğinden, bir halden alıp başka bir hale taşıdığından dolayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, havasını teneffüs etmeyi kendisine yasakladıkları Mekke-i Mükerreme'yi fethetmeye Ramazan ayında gidiyor. Ramazan ayında gidiyor ki o halil ashabına لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ ala عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى Bugün adaleti, takvayı yüreklere hakim kılma günüdür. Bugün intikam alma günü değildir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Biliyorlar ki Ramazan ayında oruç tutarken onun hasabı ne o ayda ne başka zamanlarda Asla başkalarına onlar kendilerine zulmetmiş olsalar bile intikam nazarıyla bakmayacaklar intikam gözüyle bakmayacaklar Eğer bugün dünyayı idare edenler Oruç tutmuş olsalardı Afganistan'da çocukların evleri yıkılmayacak Şam'da yavrular yetim kalmayacak Bağdat böyle ağlamayacaklardı Çünkü insan olmanın haysiyetine Onuruna oruçla sahip olacaklardı Kardeşlerim Program yapıyorlar Sosyal medyada insanları bu milletin çocuklarını etkilemeye çalışıyorlar Diyorlar ki Oruç tutmuyorum neden Kendilerine göre gerekçeler sıralıyorlar Yani oruç tutanlarla İslam'la Müslümanlarla hakaret ediyorlar Eğer onlar oruç tutmuş olsalardı İstanbul'un o lük semtlerinde Ellerinde üç tane köpekle dolaşıyorlar Onları evlerine alıyorlar Yatak odalarına kadar getiriyorlar Ama İstanbul sokaklarında Suriye'den gelen yetim çocuklara tahammül edemiyorlar Eğer onlar oruç tutmuş olsalardı Hayvana göstermiş oldukları nezaketi en azından insana göstermiş olacaklardı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki اِتَّقُ fi ف۪ي هَذِهِ الْبَهَا۪يمِ O hayvanların hakkını da İslam korur Dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz Onların da hesabını Allah Azze ve Celle size soracak Fakat öyle bir dünyada yaşıyoruz ki O dünyada köpeklere değer veriyorlar ama eğer yetim çocuk adı Ahmet'se, Muhammed'se, Mustafa ise ona hakaret ediyorlar, ona tan ediyorlar. Peki siz neden oruç tutuyorsunuz? Neden Ramazan-ı Şerife başladınız? Fakiri anlayabilmek için, yetimin çektiği açlığı hissedebilmek için. Ayşe annemiz radıyallahu anha buyuruyorlar ki, Kâne Hatta hattâ nekûle lâ yuftiru. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam o kadar oruç tutarlardı ki derdik ki Peygamber Aleyhisselam vesselam iftar etmeyecek. Neden Allah Resulü Aleyhisselam oruç tutuyorlar? Vema erselnake illa rahmetel lil alemin. Bütün alemlere, kainata Allah azze ve celle onu rahmet olarak gönderdi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam oruç tutuyorlar. O kadar tutuyorlar ki etrafındakiler, ailesi, Ayşe annemiz Sanki Allah Resulü Aleyhisselam oruç bozmayacak diyorduk. O yetim çocukları anlayabilmek için, aç olanları anlayabilmek için Ayşe annemiz radıyallahu anha yine buyuruyorlar ki: "Ma şabi'a alu Rasulillahi min hubz burrin hatta laqiyallaha taala." Allah Resulü Aleyhisselatü ve selamü mübarek karnı. Efendimiz Aleyhisselatü ve selam ve onun ailesi Rabbine gidene kadar buğday ekmeğinden doymamıştı Efendimiz Aleyhisselam devlet başkanıydı Medine'de zenginlik vardı Ama Allah Resulü Aleyhisselam Buğday ekmeği yemez Allah Resulü Aleyhisselam visal oruçları tutar Yani bir akşam olur iftar etmez Ertesi akşama kadar Allah Resulü Aleyhisselam devam eder Neden böyle yapar çünkü himaye edeceği, sorumlu olacağı yeryüzü insanlığı var. Onların derdini, sıkıntısını paylaşabilmek için peygamber bunu yapar. Bir gün Ayşe annemiz sofra kurulur. Allah Resulü Aleyhisselam'dan sonra Ayşe ağlıyor. Diyorlar ki Ayşe neden ağlıyorsun? Buyurur ki R.A. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günde iki defa yemek yememişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam buğday ekmeğinden karnını doyurmamıştı. Şimdi o sosyal medyada bu milletin çocuklarına oruç tutmayın diyenler, köpeklerle dolaşanlar, acaba onlar Suriye'de çocuklar aç diye bir defa ağladılar mı? Bir defa gözyaşı döktüler mi? Kadınlar çadırlarda, kadınlar bir çare, kadınlar eşlerini kaybettiler. Akşam iftara nasıl ekmek götürecekler? Onun derdinde çöplüklerden ekmek ararken o köpeklerle dolaşanlar bir defa yeryüzü insanlığı için gözyaşı döktüler mi? Dökemezler. Çünkü onlar oruç tutmadılar. Çünkü onlar orucun manasından, mefhumundan bir haberler. Kardeşlerim, İzâ dakale şahru Ramazan, Ramazan ayı geldiği zaman, Atlaka Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Külle esirin Ve atame külle sailin Ve yu'ti külle sailin Efendimiz aleyhisselam Ramazan ayı girince Kim gelirse yanına mutlaka verir Bütün esirleri serbest bırakır Ramazan gelmiştir Artık yeryüzünde bir bayram var Şehra'in var Bütün insanlar Ramazan-ı Şerif'in geldiğini O şehirde o belde de Müslümanların olduğunu hissetsinler diye böyle yapardı Ferazlak diyor ki Arap'ın büyük şairi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Mâ la lâ kattu bi biteşehudihi Peygamber Aleyhisselam Sadece kelime-i tevhidi söylerken hayır dedi La ilahe illallah Ya da eşhedü en la ilahe illallah Derken hayır dedi Eğer o da olmasaydı Peygamberin dilinde hiç hayır kelimesini insanlar duymayacaklardı İnsanlar, çocuklar, yetimler ona gelirler Efendimiz aleyhissalatu vesselam Eğer verecek bir şey yoksa git benim adıma satın al Peygamber ödeyecek de onun adına yazdırırdı Oruç bunun için tutuyoruz Etrafımızı, çevremizi anlayabilmek için oruç tutuyoruz Ali Yulkari Mirkat'ında anlatıyor diyor ki bir gün Bişrul Hafi'nin yanına birisi gelir kış günü Bişrul Hafi Hazretleri üzerinden kıyafetleri çıkarmış onları askıya asmış fakat evde odada titriyor. Adam diyor ki on efendim kış günü titriyorsunuz ama kıyafetler orada onları alsanız onları giyseniz de titremeseniz. Bişrul Hafi Hazretleri diyor ki ya ahi, el u kesirum. Kardeşim, her tarafta fakirler var. Her tarafta yetimler var, biçareler var. Gücüm yetmiyor ki şu kış gününde onlar üşümesin, onlara kıyafet dağıtayım. Ama sadece şunu yapabiliyorum. Kıyafetimi çıkardım oraya asım Yarın Rabbim bana sorunca ona diyecek ki ey Allah'ım, gücüm yetmemişti ya Rabbi. Takatim yetmemişti Allah'ım. Onlara kıyafet, üşüyenlere elbise dağıtamamıştım. Ama onların acısını, onların ızdırabını, zemehri gecelerde üşümelerini hissedebilmek için evimde kıyafetlerimi duvara astım. Onlar evlerinde, onlar sokaklarında üşürken ben de evimde üşüdüm, titredim. O halimle huzuruna geldim Ya Rabbi. İftarı sofrasına giderken, alemi İslam'ın farklı köşelerindeki Yetimlerin, bişarelerin o hallerini işitebilmek. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Medine'de kıtlık var. İnsanlar açlar. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh o da aç. Sadece ekmek ve zeytinyağı yiyor. Fakat sürekli karnından goruldama sesleri geliyor. Ömer radıyallahu anh Efendimiz devlet başkanı buyuruyorlar ki "Gar gir bi maşî'te gar gır. Ne kadar ses gelirse gelsin ''Şu insanlar yemeden, çocuklar yemeden ey Ömer sen de yemeyeceksin, sen de istediklerine ulaşamayacaksın, kardeşlerim Allah Azze ve Celle sana zulmetmek için orucu emretmedi.'' İnsanı anlamak için, çevremizi tanıyabilmek için, Suriye'yi, Şam'ı, Halep'i, babasını kaybeden, annesini kaybeden o çocuklar şimdi bekliyorlar. Acaba bugün yardım filosu geldi mi? Bugün gelmediyse yarın gelir mi? Sonraki gün gelir mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bizi hatırlar. Bu Ramazan gününde bize ekmek gönderir mi diye bekleyen o çocukları anlayabilmek için Allah bize orucu emrediyor. Kardeşlerim, Hazreti Yusuf Aleyhisselam hazineyi o idare ediyordu. Ama yemek yemezdi. Sadece ayakta kalacak kadar ekmek alır. İnsanlar ona dediler ki neden yemiyorsun? Neden kendine kıyıyorsun? Yusuf aleyhisselam Allah bana bu insanları emanet olarak verdi Eğer yemek yersem onların halinden anlayamam Fakirin halinden anlayamam Allah azze ve celle sana ve bana orucu O mustazafların, biçarelerin, yetimlerin halinden anla Aç kalmak nasıldır? Onu sen imsak vaktinden iftara kadar idrak et, idrak edersen işte o zaman muttakiler kadrosuna ulaşacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki لِسَّاِمِ فَرْحَةً فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ Rabbi. Oruç tutanın iki tane sevinci olacak. Bir tanesi akşam evine dönünce ya da arkadaşlarıyla onlarla iftar sofrasına oturunca sevinecek neden orada sevinecek diyecek ki Ya Rabbi imsak vaktinden bu ana kadar gözüme sahip oldum kulağıma sahip oldum gıybet yapıyorlardı oturmadım orada kadınlar vardı vücudunu teşhir ederek gidiyorlardı gözümü çevirip bakmadım Ya Rabbi ödevimi oruç vazifemi yerine getirdim şimdi buradayım talimatını yerine getirdim Ya Rabbi İkinci sevincini orucunu tutanlar endelikai <gülüyor> rabbihî yarın Allah azze ve celle'nin huzuruna varınca orada yaşayacaklar. Yani orada diyeceksiniz ki Allah'ım, huzuruna geldim. Ramazan ayındayım. Şu kadar oruç tutmuştum. Sonra ölüm meleği geldi. Huzuruna vardım ya Rabbi. Ben oruç tuttum. Aç olan çocukların açlığını hissettim. Kış gününde oruç tutarken Zemheri gecelerde üşüyen insanların üşümesini hissettim Mazlumların Muhammed mürsilerin Allahu Ekber dediğinden dolayı idama mahkum edenlerin Onların evlerindeki çocuklarının acılarını ızdıraplarını hissettim İşte bu halde huzuruna geldim Ya Rabbi diyeceksiniz Kardeşlerim Oruç tutmak Bir diyet değil Oruç Sadece bedenize güç kuvvet kazandırmak için değil Hz. Muhammed Aleyhisselam, onun ashabı, onun öğrencileri gibi ruhunuz, Hz. Ömer gibi olsun, birşürü hafiler gibi olsun diye oruç tutuyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz ki, sizler dünyaya hakim olacaksınız. Sizler dünyaya hakim olunca, açlar doymadan evinizde acı çekeceksiniz. Üşüyenler kıyafetlerine, sıcacık evlerine kavuşmadan, siz kış gününde, Evinizde üşüyebilmek için oruç tutuyorsunuz. İşte bunun için Allah Azze ve Celle sizi bu şehrayine, Ramazan ayına davet etti.